konumuz faiz canavarı. Nasıl trafik canavarı varsa muhtememler, faizde bir canavar. Yani toplumu merak eden, mahveden bir canavar faizde. Faiz konusu konu-i kerimde öğren bizlere bu uzunca buyuruyor konu konuda, faiz konusunu. Arapsız Ziba deniyor. Arapsız Ziba. Tüşe faiz tefeci denilirken günümüze adı değiştirildi, kredi oldu. Aldı. Yani Müslüman halk faiz denince ondan korktuğu için günümüzde adı değiştirildi, adı kredi oldu. Ama günaha yine oluyor da duruyor. Bekara Suresinin sonlarında böyle bize buyuruyor bunu Rahim Ellezine Yekûner ribâ Ellezine şu insanlar, şu kimseler Ne yapıyor bunlar? Yekûner riba, ribâ yiyenler Faiz alanlar, verenler Bu işle uğraşanlar laykûmun <gülüyor> ne buna kabreden kalkamazlar ile kevkumüzi doğuşlaştı. Kabreden burada başlibe önemli. Kabreden kalkışları. Faizin başı zeyli bal yemeye benziyor faizin başı. Faizi alan da yani kre aldım diye sevinir. Faizden para alan da Müessese de, o da sevinir, iş yapıyorum dedi, sevinir. Faizin başı zehirli bal yemeye benzer. Sonunda zehir etkisi başlayınca insan kıvıranlar üçten geçer. Bizim öğlen burada bunların durumu bildiriyor. Kabirden kalkışlarını. La <gülüyor> yekumuneh. Onlar kabirden kalkamazlar. İlla ke insan gibi kabirden kalkarlar. Kabirden kalkış nedir müteemmeller? İmanın bir şartı budur. Ölmezse dirilmeye imanların şartı bu. Dünya hayatı, en kısa dünya hayatı insanın, dünya hayatı. Hatta öyle insan vardır ki dünyada bir günlüktür. Çünkü bugün doğar, o gün ölür, yarın ölür. Dünya hayatı, debde bir hayatı böyle. Furtunan hayatı böyle, dünya hayatı böyle. İmtihanlar... Ağlama, gülme, düşme, kalkma, varlık, yokluk, sel, felaket, depremi, savaş, ölümler, şu bu derken, böyle fırtınalı, dalgalı bir hayat, dünya hayatı. Bir insanın makam, mevki ne olursa olsun, insan dünyada imzana şekil her insan çekilir. Bazen telefon iyi çalar... Bazen kitabı erkeler vardır. Dünyadan sonra berzah hayata başlıyor. Kabir hayata başlıyor. Böyle. Bu dünyadan çok daha uzun oluyor berzah hayatı. Binler, on bine yıl orada kalanlar var insanlardan, ölenlerden. Bu kabir hayatı bedensiz, ruhsuz hayat. Beden yok orada. Maddeyken o hayat. Ruh. Bu da insanın dünyada yaşantısının devamı oluyor kabre hayatta. Gerçekte korkan, sevinen, sıkılan buralar bu modeli. Beden değil galiba. Yani beden ne kadar sağlıklı olsun beden, ne kadar geniş yerde olsun ki ne diyor? işin canım sıkılıyor böyle, atlıyorum böyle işte bu kabir hayatı devam eder ne zamana kadar ikiz sur üfleniceye kadar ikiz üflendiğimi yeryüz saldıracak kabir çatlayacak insan diri kalkacaklar o zaman ne başlıyor ahiret hanem o zaman başlıyor ahiret hanemi böyleyimiz ahirete gitmiyor da ahiret arıyor da akşamı devam eder böyle insan Berzah hayatına, berzah alemine gidiyor. Berzah alem var Arad alemi, o alem, ikinci surda başlıyor ebeyle. Yani kıyamet, kıyam aslında kalkış demedir. Sözü olarak kıyam kalkış demedir ebele. Birinci surda her şey yıkılacak, mahvolacak, madde değişecek, yer göz dağılacak, kim tek canına kalmayacak, bu bir tamamen bu alem bitiş olacak, madde alemi. Göktere kalmayacak, göktere kalmayacak. Bütün yıldıza dağılacaklar. Yer güze değişecek. Bu madde alemi bitecek. İkindi surda ahiret alem başlıyor. Başka bir madde, başka bir denge, başka düzen o alemde ruh beden orada birleşecek orada. İnsanlar Nasıl ölmüşse, böyle bir kabrine kalkacaklar. Kişi alkolü ölmüş, alkolü kalkacak. Namazı ölmüş, namaz kılar gibi kalkacak. Yani kaldığı yerden, secde öldü, secde haline kalkacak. Allah zikrediyor kişi, oturduğu yerde, arabasında, işinde, yürürken, ama Allah ile beraber kul. Allah'ını zikrediyor. Ne diyordu mesela? Allah, Allah diyor. Böyle. O anda birden beri düştü. İşte kriz oldu, şub oldu. Bir sebep bunlar tabii bunlar. Bu da ne yapacak kalkışına kabrinden? Kal, kaldı devam kaldı eden Allah, Allah'a kalkacak böyle şey. Yalnız faiz alıp verenlerin durumu daha farklı oluyor kırım önemli özel görüyor burada. Bundan akları kalkarlar. Şeytan yete habetü şeytanü yete habetü. Tahbut. Vurup yıkma, dengesini bozma, aklına zararını anlamaya geliyor. Minelmes. Yani şeytan dokunmuş, şartmış da kişinin aklı başına gitmiş, dengesi bozulmuş, aynen o durumda kalacak kabine kalkacaklar. Bunları görenler bakacaklar ki yürüme hal yürüyemiyor böyle. Bir adam atıyor, sağ sendeliyor, sol sendeliyor, yere düşecek, güzük koyun düşecek, zor kalkıp uğraşacak. Yani dengesi bozulan, cinnet, krizi geçiren bir insan gibi, mevcudun gibi olacak. Her gören buna bakacaklar ki, haa bulunacaklar, faizci, tefeci bulunacaklar. Böyle olacaklar böyle. Yani bu kabirden kalkış, ahiret başlangıcı böyle başlıyor ahiret haline başlıyor. Bunu Allah korusun böyle. Bu kadar tehlikeli bir şey böyle. Tabi dünyada da bunlar birbirinin şarkı ve bir faizciler. Yani günümüzde rektanon yapılıyor günümüzde. Yani kredi adı altında rektanlar yapılıyor. Şöyle süslü püslü, cici bici böyle halka bir sevdiriliyor kredi adı altında. Ama sonunda insan dünyası kararıyor muhtemelen böyle. İnsan dünyası kararıyor. Allah korusun kabirden kalkış böyle bunların mahşeri zor sırada kişimecekler bundan sonları fel olacak. Zalike bendahum kalu. Neden böyle oluyor? Falan bürüyor. Delil ki bunda inne mel beyy mistur rüba. Dedi Müştak Peygamber zamandaki faiz yapanlar. O zaman da vardı zaten. Doğuşta vardı faiz vardı efendim böyle. böyle. Faizlenme vardı. Ne diyorlar? Alışverişte, alışverişte, alım satımda, bu da faiz gibi. Diyorlar kişi 10 lira aldı, 10 lirese 15 liraya satıyor, o da açık para alıyor, da faiz gibi bildiler. <gülüyor> mevlam buyuruyor beye veririm riba, Allah Teala mevlam buyuruyor Allah beyi helal kıldı ve helal beya ve harremer <gülüyor> riba. Allah cireci alış alır satışı helal kıldı ve haram riba faiz kıldı. Şimdi alışveriş mevzü helal kılıp bir veya tekereme Alışverişi, bol kılıp bir Alışveriş, alım satımı. Alışveriş olmasa insan yaşayamaz bu Yaşayamaz. hayvanlar, genelde yani vahşi hayvanlar, her hayvan tek başı yaşlı bir, tek başı yaşlı hayvan. Kimseye bağlı olmadan hayvan. Böyle. Çeviniz, kendisini savunacak onun bir silahları vardır. Gagasıyla, pençesiyle, tırnağıyla kendini savunur. Ona yaradılmış hayvanlar. Avunca kalması için de onun için onu savunacak sakalama şeyleri vardır. Elbiseyi giymez, tüyleri vardır. Eti çiğ yer, leşleri çiğ çiğ yer, Onları da bunları yer. Ev yapmaz, bir yuva yap, ini vardır, bir yapar. Demek ki hayvan türleri, onlar birbirine bağlı, bağlı olmaksızın yaşayabiliyor bunlar Yalnız hayvan tüyleri vardır ki karınca bal arısı gibi. Bunlar toplumlusu yaşarlar. Bunlar tek yaşayamaz zamanlarda. İslam dini faizi kesin yasaklıyor. Adı kredi olsun olsun yasaklıyor. Buna mukabil ne gerekiyor? Ortaklık şirket. İslam'ın teşvik ediyor. ortaklık muhtemelen. Çünkü bazı büyük işler ancak ortaklaşa olduğu büyük sermayese büyük işte yatırımlar. Ne fark ediyor? Öyle insan vardır ki iş adamıdır. Yeteneği vardır. O işte deneyimi, tecrübesi vardır. Gayet canlı, dinçtir, enerjiktir. iş yapmak istiyor. Ama parası yoktur. Öyle kesiliyor. Öbüründe parası vardır. Mirastan gelmiştir, oradan buradan gelmiştir, deriden kalmıştır, sat, bah satmıştır, parası vardır, iş yapamaz ama. Yani hiçbir şey alk vermez. Parası duruyor. Devlam ne bile bunlara? Ortaklık. Ortaklık. Yani sağlam, seneti, sepeti, neyse böyle kurallara uyarak ortak yapma. Şimdi ortakta nasıl ortakta oluyor? Kar-zarar eşit oranda ortak ama kar ve zarar faizde zarara karışmaz faizde çünkü para verir faizimi dolunca o para ister tabi ipotek alır, kefil alır neyse böyle işi sağlamadır böylece ortaklıkta kar-zarar eşit olarak oranında ortak mesela yüzde 50 ise zarar etti, yüzde elli zarara karışıyor. Yani, neyse ama. Yani yüzde elli şart değil ama tabi bu. Bu, anlaşmaya bağlı bu. Sonra, ortaklıkta ne oluyor muhteremler? Pişin paralanıyor, faiz olmadığı için mal ucuza alınıyor. Halbuki faiz ve göre kredi adı faiz alsa, tabi o malzeme biniyor. Ya da uzun vadeli alsa, yine pahalı oluyor. Ortaklıkta peşin para oluyor. ucuzuyor mali ucuzluyor. Sonra ortaklıkta vadesiz olur ortaklıkta tabii. Yani hemen dolmuyor vadesiz. Hem para işlemiyor parasını. Uzun yatırım olabiliyor. Uzun yatırım olabiliyor. Arası alıp alabiliyor. Peşin almış oluyor. Malın düşüyor an düşüyor. Sonra iş hayatı Açlı insanlara. bir kitaplarda buyuruyor. Bir arsa diyor. Boş bir arsa. El değiştirsin. Bunun bir farcı ekonomiye. Millete farisi olmaz bununla. Arsa. Ayrıca Veli'ye geçti. Aslında bir e geçti arsa? Bunun parça yok bu şekilde. Ama arşı alan kimsenin ev yaparsa ne olur? İşte bu ne olur? Kişiye, ticarete iş hayatına kargınç olur, ev yaparsan. Hem bir ev yapmak... Kaç tane iş kolu bundan kazanıyor. Kaç iş kolu böyle? Hafize demirci, betoncu, duvarcı, sıvacı, elektrikçi, camcı, boğadanacı, şunlar, şunlar böyle şey. Kaç iş kolu? Bakın esnaf yaralanıyor bundan. Bir bina yapmada. Demek ki toplumunun farisi olmuş oluyor böyle. Üzerine işe bir fabrika yaparsa, atölye yaparsa daha bir komşu oluyor böyle. Eğer faiz haram olmasa ne olur muhteremler? Para sahipleri bir reyin olur, hipotek yapar, şumur yapar, salam alır, parasını para ile çalıştırır. İş adamı bile böyle. Mesela öyle Türkiye'nin mesela on yani yatırım durmuş yatırımlar, Türkiye'de durmuş yatırımlar, yüze faizli bankalar var. Yüze faizliylerdi. Ne yapıyor? Ne orasını ticaretle? Ne yatırım yapsın? Oturuyat yattığı yerden, daranması böyle, faiz alışı bu şekilde var. Alışveriş olmadan toplum yaşamaz. Tıpkı ki burada bu çok denen bir görüyor bu konuda, şöyle görüyor: Bir insan önüne gelen ekmeğe baksın diyor. Yani önüne gelen sofrasına kon ekmeğe baksın. Bu ekmeğin nasıl önüne geldi? Kaç kişinin bunda eli emeği var? Bu ekmekte kaç kişinin var? Önce gerekiyor tarlanın sürülmesi gerekiyor. Eğer insan arasında farklı meslek olmasa, alışveriş olmasa, karşılık olmasa ne olur? Kişi bunu kendi sürecek tarlasını mecburuyor. Kim onu ekle verecek ona. Sürecek ama ne lazım? En azından kulluk lazım. Neden yapacak kulluğu? Kim yapacak kulluğu? Demir kim çıkaracak demir çevreni? Demir şeyini çıkaracak. Ondan demir imal Ondan sonra pullukçu pulluk yapacak bunu. Demek ki bak insan muhtaç böyle. Ama hayvan muhtaç değil hayvan böyle. Hayvan böyle kedi bile mesela kuşu kapar yer. Örüm yer. Çiğç gel bunları böyle. Efendim. Elbise istemiyor şeyden böyle şey. ne gerekiyor bakınız. Tarlayı sürecek pulluk lazım. Yani ilkel olarak böyle bulduk lazım böyle. Ekti. Adam yani pulduk. yaptı kendisine, olmaz da bile yaptı kendisine buldu, ekti. Bişmişsi lazım. Nasıl bir şey bunları? Elle kaparamaz bunları. Köften çıkaramaz bunları. Orak lazım, kesmek için bunları. Orak şey lazım böyle. Bunları öğütmesi lazım, değirmecin lazım. Şimdi ne oluyor muhtemelenler? Traktörü alıyor kişi mesela, hazır böyle. Pulukonu traktörü alıyor bunlara böyle. Tohumunu alıyor. Oturuyor arabanın üzerine, ekiyor bunları. Sonra tüccar olmasa yine olmaz. Ekkinler oldu. Aşağı yukarı aynı yörede, aynı zamanda ekkinler biçildi. Arman Arman yapıldı. Hala bunları çıkarsanız pazara satmaya kim acaba bunları? Fiyat düşecek. Çok fiyat düşecek böyle. Arz talep bozuldu. Arz zeli faz zaman, hele ki fazla. fazla. Her kibirden çıkırdım balını, bal yıldı, dağlar gibi tepo bal yıldı, bu da yıldı. Kim acaba bunları alır yok mu? Fiyat düşecek bu da. Ölecek şu sebeple. Ne lazım? Tüccar baba. Tüccar mı alacak böyle. Alacak bunları, normal fiyat alacak, onu yavaş satacak böylece. Sonra un fabrikarı lazım, öğütülecek. Fırıncı lazım, market lazım, şu bu lazım. E, elbise lazım mesela mi? böyle, elbise lazım böyle. Dokunması lazım. Demek ki ticaret olmadan insan toplumsal yaşayamaz. فَمَنْ جَاهُوا مُنْ رَبِّهِ فَمَنْ bir kimseye gelse Mehmet-i Rabbî Rabbisinden gelse Mehmet gelse Fentihâ o da hemen buna son verse faizin haram olduğuna dair kişiye bir bilgi gelse haram olduğuna dair faizin İslam dedim, biliyorsunuz muhtememler, Kur'an-ı Kerim toptan gelmedi Peygamber Aleyhisselam dedim Kur'an-ı Kerim böyle. 23 yılda böyle peyder pey geldi böyle. Arada arada geldi böyle şey. Biliyoruz sahabeler, eğer diyorlar, Kur'an-ı Kerim Peygamber'imize bir anda birdenbire toptan gelseydi, ezberlenmez, yazılamaz o dönemde. Yazılamaz kim acaba bunu o dönemde? Kağıt, mağaz, yok defter ki Deriye, oraya taşlar tahtı yazılıyor böylece. Ezbellenemezdi, yaşanamazdı, uygulanamazdı böyle böyle İslam'ın son din olduğu için, Kur'an'ın son Allah kitabı olduğu için, böyle bu işte böyle sindirir, sindire böyle. işte böyle sindire sindirir böyle. ayet kerime geliyor, üç beş ayet kerime geliyor, kısa bir sure geliyor. O dönem peygamber dönemi. Asıl saadet. Kur'an dönemi imana İmana coşmuş böyle. Fekin gözü kulağı peygamberimizde çıkı çıkıyor ağzına. İslam böyle yaşanıyor. Mevlam diyor kime ki faiz haram olduğu ulaşırsa o dönemde tabi. Uz yaşayanlar var. Fenteha hemen buna nihayet son verse Falehu maslef. Geçmişeki aldığı faiz onundur, gerer mi cevap Aldı önceki Yani haram olmadı önceki ama bu günümüzdeki şey değil haramın Haram önceki aldığı eski faizler onlar onundur. Vermi ile on Allah onu işi Allah'a kalmıştır. Belan Tabii günümüzde faiz haram olduğu belli olduğu için kişi önce almış onları mutlaka fakirelere dağıtması gerekiyor onlara. Ve men ade kim ki faizin haram olduğunu bildiği halde kendisinden bu bilgi ulaştığı halde Yine faize dönerse, ona devam ederse, öyle ki eshab bunlar cehennemin ehlidir. Cehennem. Bak. Yani bunun günahı ölçür müşünler bunla. eshab geliyor. eshab bunlar cehennem hesabı ehlidir bunlar. Yine cehennemdir. Hün fîhâ Bir de, faizin haramını inkar ederse işte günümüzde oluyor efendim işte bu çağda işte bu dönemde bu hayatta e, körüsü olmuyor faiz olmuyor derse yine şike kafir muhtar olur kafir olur böyle hatta faiz kimisi almazsa bile ama böyle bir görüş bildirse görüş bilirse yani bu çağda olur mu bu işareti dönmez de Kişi böyle bir şeyde görüş bildirirse, yine faiz yapmasa bile Allah'ın haram kıldığını inkar ettiği için İslam'a çıkarmadığını Allah'ın dinle kafalı. Yapmalı. O zaman ne oluyor? Hünfiye hâldün oluyor. Cennette Allah korusun ebedi kalıcı. Ebedi kalıcı oluyor faizin haramlığını kabul eder. Allah yasaklamıştır, haram kılmıştır der. Haram olduğunu bilir, bunu kabul eder. Kiter, miter, neyse gene böyle fayda bulaşırsa cenneme girecek muhteremler, yanacak orada. Ne kadar yanacak? Artıların ve elâmı hesabını bilir. Sonra çıkacak bunlar efendim. Yalnız cenneme girip çıkma meselesiyle de bazıları harşa alıyor bazıları bu konuyu da. Canım yana çıkarım diye böyle. Lokman Aleyhisselam'ın oğlu. Gençler ilişkin delikanlıymış. Arkadaşlar bunu çağırıyorlar bir yere gitmeye. O da gidecek yerde yani günah olan bir yermiş. Biliyorum babacığım diyor. Eğer bana müsaade edersem arkadaşlar benin şarjolar, nereye gitmek istiyorum? Oğlum diyor, orada günah var mı yarım diyor, orada günah işledim böyle diyor. babacığım biliyorum günah mı diyor, bu küçük günah mı diyor, Öyleymiş yine yani böyle. Yani büyük yarım değilmiş böyle. Babacığım biliyorum diyor, orada günah işleniyor. O Orada günaha gireceğim bilirim ama o diyor küçük günahı yapacağım diyor. Öyle mi yavrum? Gel bak müşteriler diye içeri giriyorlar. Ateş çanırmış ocakta. Korlar olmuş beri yanım aşağıya gelmiş. Oğlum diyor uzat elini bana diyor uzatıyor. Diyor, diyor parmaklarını diyor, küçük parmaklarının kalsın böyle diyor. Al yönünü ateşe götürüyor. Baba ne yapıyorsun? Oğlum diyor en küçük parmak yakayalım bakalım diyor dayanabilecek misin bakalım diyor. Yani küçük günah deyince küçük babaya bakalım böyle diyor. Korkuyor tabii kaçıyor. Ona gitmem baba diyor Şimdi azı cemaatimiz yani genelde böyle halk arasında konuşulur böylece. Canı yani günah ama işte yanaş çıkarım. yanar çıkarım. E i̇nsan yalan mesela bir gaz ocağına ya soba mı olsun mesela böyle ateşi bırakalım da bir insan yanan sobaya dokunabilir mi? Muhtemelen. Hatta tencere, tencere bile kaynayan tencere indirmesi gerekiyor. Aldığınızda bunu indirmesi gerekiyor. Eğer çapta yoksa veya ısı geçirmeyen bir şey bakıyor mu bir şey arıyor böyle. böyle. İnsan tencere bile dokunamıyor muhtemelen. Hatta kapağını açamıyor. Kapağı da yaslı insanı muhtemelen. Yani Allah korusun aziz cemaatimiz. Yani cehennemi böyle küçümsemeyelim. Allah'ın bizi korusun muhtemelen. Yani kolay değil mi muhtemelen. Yanılmak orada Allah korusun. Aşağılanmak böyle böyle. Atılmak böyle. Üç Üst üstüne böyle. Atılmak böyle. şey. O insan insandan çıkıyor muhtemelen. İnsanlıkla alakası kalmıyor böyle. Korku şaralın üstüne burada efendim. Ateş, yanma, yanma, ateş, bütün bedeni kaplayan böyle, işine giren böyle. Orada zekum ağacı var, zekum. Ateşten biden bir tür bitki. Nasıl çölde bitki bitiyor çölde? Meryem'e yani, de işte bir şey orada. Böyle. Zekum ağacı var, bir de darin denen bir ağaç var. bitki var böyle böyle. Onun meyvesi var, Yemek anlamıyor böylece. Fakat boğazdan tıkanıyor. Ne ile ne giremez. O zaman yanıma başlıyor. Asıl acı biber gibi maddeler. Mesela acı sevmeyen kimse bir de çok acı biber insan bilmeden böyle bir de yutarsa küçük acı biber vardı bazen böyle. Kişi ne olacak bundan der ya küçük taze yeşil biber. Normal biber böyle. Yutup verirsen ne olur? Biraz sonra başı yanmaya. Artı sağ koşar, su yok, su yok koşar, tatlıyor hem der, isyanlar yanar mutlaka böyle böyle. Bu durumlar ciğerini de mutlaka böyle. Lekum ağacı yiyecek bunları, ondan sonra içi ateş alacak. Böyle. Yanacak, yanacak, yanacak böyle. Unutuyor ciğerini mi? Ateşi unutacak böylece. O kadar isyanı yok böylece. Ne arıyor şimdi? Tabi tatlı yok orada böyle, lokum yok, şu helva yok orada böyle. Su akacak şimdi böyle. su. Su var mı var? Hamim, gassak, güsnüsler var mı? İlla hamem ve gassak, cezâ-ı fâk. İlla hamem ve gassak, gassak, güsnü, hamim. Hamim, kaynayan deryalar, dereler, denizler böyle. Kaynıyor böyle. Fokur, fokur, se çıkıyor böyle. Buhar çıkarıyor, kapkartıma çıkarıyor böyle. Öyle kaynıyor böyle. Gassak, gısnü ise, akan irinler. Bilhassa dünyada zira edenlerine, edek verenlerine yine akacak, akacak. böyle. Ateşten sıcak böyle. Görünümü kötü, kokusu kötü böyle. Topca buna bir yerde böyle şey. İki tür, üç tür su var işte yerine böyle. Hamyun suyu. Gidecekler suya bunlar. Artık anlamıyor böyle, isyanıyor. Su içecek. Tabi ısrar yakacak mutlaka. Allah korusun işte azı cemaatimiz hep Allah sığınalım cenem azabından hatırladı. Yani bir işe girip yanmak, onu yaklaşma bile, yani soba yakışmaya benzer Allah korusun beni. Gelin dünya azabına şimdi. Bazı günahlar ardı erteilinir. Çok az bunlar ama. Bunların çoğu dünyana çıkar, dünyana çıkar böyle. Mesela içki, zina, açık saçı gezmek, hepsinin dünyana çıkan bir gölü var bu terane böyle. Haslakı şuna buna böyle. Yem hakol riba ve yürübiz sadakat. Melam bürüye, yem hakullar riba ve yürübiz sadakat. Böyle. Riba'yı mahvediyor, berekeden götürüyor Riba'yı faizi böyle. Sadakayı Mevlam bereketlendiriyor. Yani sadakası, zekat veren malı, mer ona bereket veriyor. Bu neye benziyor? Aslında sadaka, zekat çıkıyor, kasadan para çıkıyor aslında. Yüzde iki buçuk zekatta. Tabi sadakası yok tabi. Böyle. Aslında cebinden Kasadan bir para, para çıkarıyor böylece. Tabii çoksa şeyi, çok büyük bir para oluyor böylece. Çıkıyor. Yani görünüşler sadaka götürüyor aslında böylece. neye benziyor ama? Ağacın budanmasına benziyor. İşte, Allah kişi bakar, Allah'a der ya ağaca yazık oluyor beder. Şimdi budayan kişi oradan medal kesiyor, buradan medal kesiyor, oradan buradan medal kesiyor. Koca gür ağaç baya baya kelleşiyor. Tabi yapraşık falan daha böyle. Acıyor. Ama ne oluyor budayınca? Daha taze bitki şeyi, dalları çıkıyor muhtemelen. Verimi artıyor. Ömrü de artıyor ağacın bakıp muhtemelen. Ayrıca budalmasının ağacı ömrü de azalıyor, kısalıyor, ömrü de kısalıyor. Ayrıca ömrü uzuyor. Ağaç daha gürleşiyor, daha güzel gür büyüyor. Meyvesinden daha büyük iri veriyor. Bol veriyor sanırım böyle. Rıbo fihaj diye benziyor. Bu da sele benziyor, sel. Bakıyorsun ki sel geliyor. Oh ne güzel su geliyor, bol, bol su geliyor. Ama ne yapıyor sel? Hepsini götürüyor. Hepsi götürüyor. Evleri yıkıyor, ağaçları çöküyor. Ekşerini götürüyor, arabanı çürüyor, götürüyor. İnsan hayvana götürüyor. hepsini götürüyor. Demek ki faiz mutlaka insana mahvediyor muhteremler. Kim faize girerse muhteremler bakınız. Allah böyle buyuruyor. Allah böyle buyuruyor. Kur'an'da Mevlam bize bunu böyle bildiriyor. Hadisler i Ebbe'nin Resulü'nü bildiriyor. Kim dünyada fayda bulaşırsa mutlaka onun ocağı söner muhtelenin böyle. Söner böyle. İster kişi olsun başına, ister kurum, şirket olsun, ister devlet olsun muhtelenin böyle. Devlet olsun böyle. Kim olursa olsun, kim böyle faize bulaştığımı onu mutlaka götürür. Neyle götürür? Onun ana parasından da malın mülkü hepsine götürür. Kim ona bulaşırsa böyle. Benim böyle böyle böyle. böyle. Kim sadakası zekat verirse onu Rabbim onu ona arttırır vereceğim. Yani kalan parayla belaket veriyor. Sadakada zekat da ama kim payı bulaşırsa o can mutlaka söner muhtemelinde. Kim olsun vereceğim. Adam işimiz iyi sene ama bir hırs geliyor ihtiras geliyor. İşi büyüteyim. Bakıyor Tabi sağ sağ bakıyor. hasettik kıskançlık var insana, insana böylece. Bakıyor falan kişi güzel iş yapıyor. Ama para lazım buna. Nere ne alacak parayı? Tabi günümüzde her banka açıyor. Kredi hemen. İpotek şu bu neyse böyle. Alıyor bunları. Vadeli. Yüksek faizi alıyor. Alıyor. Tabii gün geliyor. Ödeyemiyor muhtemelen ikinci bir vade, üç derken böylece büyüyor, büyüyor, büyüyor bu değerler. Küçük bir kar topu iken kocaman bir tepe gibi kar oluyor muhtemelen. Kafasını yıkıyor böylece. Dükkanına gidiyor, evi gidiyor, eşsada gidiyor, tarlasa gidiyor, her şeye gidiyor, sağlığı gidiyor, huzuru gidiyor. Öyle insan, biliyorum muhtemelen, biliyorum iş adamı iken her şey gitti. Kira e, Kiracı bir evi kirayla ev tuttu, ev kiracı oldu kendisi. Ve bir gün tezgat oldu başlığın yanında. Tezgat oldu başlığın yanında böyle. öyle iş adamı böyle. Mevlam buyuruyor bizlere ayet bir ayet atıyorum burada. Ya iz amelü. Ey imadenler Mevlam buyuruyor. Ya eyyeliz amelü. Ey imaden müminler. Buradaki ya uyarı ya dini buna uyarı ben uyarıyor. Ey müminler, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, korkmayın öyle. Onun emine asi olmayın, günahlarına dalmayın. ondan korkun. Vedurum abek müminler riba ve riba işini bırakın artık öyle, para işini bırakın öyle. Amir. Bu el bundan, bundan sırrı çıkın böyle. İngüntü müminin eğer geçerler müminlerseniz bunu bırakınız. Ama yoksa imansızsan, kafirsen elhamdülillah sen bilirsin muhtemelen. Demek ki imanla faiz bir arada olmuyor. da çok ayet-i kerimede öyle bir işaret ki burada bakınız İngüntü müminin bak. İn küt in eğer şart. Eğer gerçek müminseniz, Allah'a inanıyorsunuz, faizden çekiniz böyle. Hem müminim, hacı oşayım hem faize gireyim, ikisi bir arada olmuyor da yani böyle. Işte, kredi az faiz, şunlar bunlar muhtara böyle. Benim bunu şekilde şöyle bunu böyle. Şimdi insan işin sonucuna baksa insanlarda genelde muhtemelenler herkese aşağı yukarı genelde yani Eylül'de Allah doktor hariç insanın herkese dünya biraz daha ağır basar dünya. Yani daha lüks konforlu yaşama e, her şeyi daha konforlu olma daha işi büyütmek, şunlara bunları yapma, para mal mu sahibi olma, hava atma. Hava atma yani böyle. Bundan insanlar severler bunları. Kişi bunlara dünyada kavuşsa bile, yani faizsiz insan kavuşsa bile, ama sonuca cevap bakıyor. Neden sonucu? insan bir anda ölüverirmedi. Bir anda böyle. Bir baş döner, yere düşer, başı bir yere vurur, oldu beyin kanaması noktada. beyin kanaması böyle. Kalp krizi gelir, tansiyon birdenbire çıkabilir, yok şu olur, yok bu olur, bir araba çarpar, şu olur, bu olur. İnsan bir anda ölü verir, bir işten başına ölür, yolda ölür, evinde ölür, ölü ver insan böyle. İşte, Öldüyünden ne oldu? Her şeyi sıfırladı. Doğduğu duruma geri döndü. Nasıl doğmuşsa ona geri dönüyor Aynı doğul Nasıl doğdu? Dünya şuba geliyor insan. Kim şey insanım böyle? İnsan yani geliyor, şurşba geliyor falan Sonra abi hemen buna bir kundak bir şey yapılır, nasıl sarılır? İlk bunun dünya malı bir kunda oldu şimdi. Bir takkisi olur, pati olur, bir küçük bir çorabı böyle, önlü olur. kustu şapdışını altına bezlemesi olur. şundan bunlarla vereceği. Biraz da oyuncaktır olur. Yaptığı yerden cıngırak, mıngırak ve sesli mesli bir renkli şeylere vereceği. Yaptığı yerden cangır salacak saldıracak vereceği. Çünkü bu işe oyuncağında kalitesi biraz büyür. Derken yavaş yavaş iş hayatına girer işte <gülüyor> önü açıksa, dünya açısından hırsıysa mülk sahibi olabilir böyle. Çevresi olur şu olur, bu olur, olur, olur. Ama öldüğü anda kişi anlama ölebilir. Bir Allah dostu şerebri Allah dostum. Ben diye her sabah diyor elbise bir yerken de diyor. Acaba bunu kim çıkaracak? Her sabah diyor, namaza kalktığım zaman alırım diyor, giyinirken diyor, gömleği geririm diyor, aklıma gelir diyor. Evet, ben şu anda bunu giyiyorum ama bunu kim çıkaracak bakalım böyle. Cekette, pantolonunda, alakalı böyle yaparım böyle. Böyle oluyor muhtemelen. Kişi elinden giyini çıkıyor, yolda ölüyor muhtemelenler. Kim çıkarıyor bunları? Teneşire de hoş çıkartıyor muhtemelen. Teneşire de yani. ya hastaneye götürüyorlar. Hastaneye çıkar bak çıkartıyor. Kendi giyindi ama çıkaran hoş çıkartıyor muhtemelen. Bu işin demek ki kim ki aklını yerinde kullanmasa, kim böyle sorunu düşünmezse o dünyaya dalar böyle. Etebile teşvik ederler. Şafşak say o dünyanın dalar dağlar. Allah korusun bir de harama faize girdi mi dünyası da kötü artık kötü muhteremden. Eğer faize son vermezseniz Mevla buyuruyor. Eğer faize son vermezseniz yani haram olduğunu bile bile Allah bunu yasaklıyor, Allah bunu haram kılıyor. Bunu bile bile devam ederseniz, fez enü, Allahu Merestüli ya. Allah peygamber ile harp oldu biliniz, harp savaştarsınız. Demek yani, ki böyle fayda mı ederse, Allah Allah hercecağlığı peygamber ile kışlı savaşıyor, savaşıyor böyle. O haline burada. Evet, evet. Yani bu kadar Allah korusun ve evet, tehlikeli bir günah, acı günah beri Şimdi bakalım işte birkaç hadis i bu bakalım. bakalım inşallah. Bir araştırmazdı tiri, yeten zamanı İnsan ama bir zaman gelecek ki, la yakumün ehad illa ekelir iba. لَيْتِيَنْ أَلِنَاسِ زَمَانِ لَيْتِيَنْ ne? İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki kıyamet yakın. Faiz yemeyen kalmayacak o zaman öyle. فَنِنْ يَكُلُهُ اَسَابَهُ قُبَارُهُ Açıkça faiz yemese bile faizinin tozuna yine bulaşacak. Yani toplumu saracak bu faiz kredi muhtelere böyle. Ev alacak kredi, araba alacak kredi, iş yapacak kredi. Diyor ki yani efendim, tahteye geçecek krediye bakın teminler. edecek kredi böyle. Yani bankalar böyle reklamda altıcı böyle e, yayınlarla böyle, reklamlarla bunları insanlara böyle e, al şunu efendim ayda neyi öde. Evet. Demek ki öyle zaman gelecek insanların üzerine faiz yemeyen kalmayacak. Açık yemeyen bile ona faizin tozu bulaşacak muhtemelinde. Bir mübarezat yolda giderken çok ölü vakti sıcakmış, yorulmuş artık bunu almış. Bakıyor bir bina, yüksek bina. Onun gölgesi var. Arabistan'da öyle o tepe gölge olmaz muhtemelen. Güneş tepeden gelir. ekote yakın olduğu için. Ancak şu yüksek binaların gölgesi olur. Bakıyor birkaç tane yolcu o binanın duvarına çökmüşler. Gölgesinde oturuyorlar. Bu da yorulmuş. Herşeyden bırakıyor. Ama o binanın yana gitmiyor. Bu karşıya güneşle oturuyordu böyle diyor ki ya buraya ha bak orası güneşi yanmıştı zaten yoldan geliyorsun, yorgunsun, terlemiştin bunalmışsın, buraya gel korkam oraya gelme, neden? ev sahibi diyor tefeci diyor, yani iş yapıyor, ev sahibi onu diye bina diyor, gölgesinden Allah'a sınırın ben diye var, bunu düşünelim muhtemeler, bunu yazalım kafamıza bakın böyle Demek ki bir müessese, bir müessese, bir kurum eğer fayda yapıyorsa, bak ne diyor, onun gölgesine ben korkarım böyle muhtemelen. Eğer diyor, bu uygulamalar girmene zorundaysa, nasıl girecek? Su ayağına girecek, ben tuvalete gire girmesi gerekiyor oraya. Yani bir insan mutlaka böyle bir müesseseye yani banka açıp konuşan muhtemelenler, girmesi gerekiyorsa, maaş almak, bunu böyle bir şeye girmeye, meclis gire, ne yapacak? Yani, tuvalete girilir gibi, su yanına girecek var. Böyle. Orada en az kalacak orada böyle. Yani kısa falan kalacak, orada fazla çıkacak orada. Böyle böyle. Bırakın faiz yapmayı. Hadis-i hakimde, bu arsamadetler. Eriba sayısızın vesbune baben. Eriba faiz vesbune baben. 73 bölüm günah olarak. 73 bölüm. Eşte riva -ha, en hafifi misse en yengi ummehu. 70 günahın bölümün en hafif günahı bir insan annesinin hikayesini anılması gibi. Bu kadar günah. En hafif bu. Demek ki yukarı çıkınca artık bunun günahını Allah'a vermekten böyle, böyle. Bunu Peygamber'ü Aleyhisselam buyuruyor böyle şey. En hafifi insan nikâh nikahda gibi. Ellerimiz annesine, cinayetmiş yerlerinden. Yine buyuru Aleyhisselam Hazretleri, Hakim'de adı şerif Erriba ve kesüre fiille akıbeti ve tasyiri ila kullin. ve kesüre. Riba insanlar baştan çok görünse de kredi alıyor bir yerden. Bir banka diyor, kredi verdiler." Ya da faiz veren kişi faiz para alıyor. Çok olsa da böyle ama bunun sonu nedir? Tasyira kullin. Sonu aşağılıktır, zillettir Aşır, Mutlaka, bunu aşağı Mutlaka bunun sonu zili aşağılıktır böyle şey. Çünkü zaman gelir müteahhiller faiz kaprises onlar onlar batarlar böyle şey. Ay bir zaman gelecek ki artık alan ki bunlar, ödeyemeye müteahhiller. Ya da şöyle tabir hakimde müraşam adetleri izazı haricine Ver-riba fi kariyetin. Bir melekette ida zahre zina ve riba. Zina ve riba, zina ve faiz bir melekette ida zahre Çoğalırsa olursa. Zahre açığa artık yani toplumsal olarak insanı görünse buna hega ehallev benim şeyim azap Allah'ı taleceli onu Allah kendilerine çekmiş olurlar. Demek ki bir memlekette muhteremler zina açıkça olursa başka şey geliyor. Bunun şeyi depremdir. deprem muhteremler. Belli. Bir memlekette zina çoğalır, açıkça yapılırsa, yani serbest açıkça yapılırsa toplumu engellemezse bu da deprem olur. Muhterem, deprem olur. Faiz de aynı şekilde böyle bir ülkede bir toplum kapsarsa orada Mevlam muhtemelen bela veriyor muhtemelen böyle. Genelde kıtlık oluyor Yağmur kıt gelmez muhtemelen. Yağmur keser Mevlam böyle işte. Öyle geldi ki böyle yıl çıkarmadı yağmur böyle. O zaman ne oldu? Dere de yok muhtemelen. su çekiliyor. Dere akmıyor. Böller kuruyor mu böyle. Allah korusun. Demek ki bir günah toplumu kapladı mı, yaygınlaştı mı toplumda, o zaman topluma bela geliyor. Allah korusun. Bir de halk arasında olan bir riba var. Faizem halk arasında muhtemelen böyle. Evde bize bir fiddettiği Büyük alışveriş merkezleri altını altında, mücevher gümüşte ve biri bir biri, bu da bu bir şehri arka arkayla, kuru tuz Satışta, ödünçte eşit olması gerekiyor bunların. Hayberden biri geldi bir dinamikle bereye, Peygamber alışveriş Kurma getirip hediye olarak kurma. Çok kaliteli, güzel kurmaymış. ikram etti. yarsa buyur. Hayberden bunu getiriyorum gördüm ben işte. Lekamın sol ekgül teymer hayberin herkese baktı hemiz, çok güzel kurma. Hayberin her olması bunu gibi mi? Hepsi böyle. kalela hayır. İnan neşteri esas bir her yaslalar böyle, hepsi böyle değil dedi böyle. Biz de da daha adi hurmaları iki sağ verip gerek bir sağ alıyoruz böyle. Sağ hacim ölçeği vardır. Mut ve sah denilir böylece. Aşağı yukarı üç buçuk bir alır. Bir sindir şeklinde olur. tahtarı olur. Hala vardır bu yenmek medya Ve sağ derler buna Hiçbiri aşağı alır böyle hurma buğdayı alışırsın ha. Burada yarışlay bize de bizim aşağı hurmalarımızı bunlar iki sağ iki ölçek verip yine bir ölçek alıyoruz iğrumba. Kayla tefval. Sakın böyle yapma. Ve lakin bir haza veşleri bir haza. Yani bunu sat kendi rumanını sat, onun parasını usul al yani Eşit olmadı mı, olmadı mı, bu da faice giriyor. Mesela halk arasında alırım mesela, esnençil olumluyor mesela, e, buğdayı biter, efendim işte mısırı biter, şursu busu biter. Bir mesela, kışın artık aç kalıyor çocuğu. Bana der işte bir çile, teneki ölçüyle işte buday buğday ver, Mesela iki kilo veririm der, bu şey. Bu da faizlik bir şey böyle böyle. Yani aldık verirken bunlar da böyle, aynı ölçüde bunları da vermek gerekir. Da. Altın da böyle muhtemeler. Altın da bu şekilde. Mesela altına götürüyor, başka altın olacak. Şimdi altının şirattaki değeri yerden çok olmasıyla karışımda. Haris altının en az altı ayarıdır. 12 ayar yarısı karışır demektir. İşte bakır makırı şu vardır işte vardır. Bu ne oldu belli değil yarısı olunca böyle. Ama altın 14 ayar oldu mu o altın engellişi muhtemelen efendim. Ama tabii piyasa dışı düşürüyor muhtemelen. Ne gerekiyor? Onu satacak, götürecek bunları, bunu kaç düşük Tamam alacak parasını onu alacak, onu da alacak muhtemelen. Yani alttan değiştirirken hani gram olması gerekiyor. Bu olmazsa ticareti tabii. Ne gerekiyor? Onu sattık ve yani alması gerekiyor yerine. Hazreti İbni Hüsnü buyuruyor Eshab-ı İkram'dan muhtemeleni. bu mübarek sahabe ilk Müslümanlardan genç muhtemelen bu çabandı. Mekke Mükerreme'de çobanlıkken sonra da Peygamber yanına gitti bir kay beraber İslam'ın ilk günlerinde böyle. Yani baskı, zulüm böyle, karanlık dönem böyle. Zaten de hani Peygamber'in çektiği çile muhtemelen yani akıl aramayım Peygamber'e böyle. Tek başına tek başına Mekke Mükrime'ye peygamber gönderildi. Oradan başlamak üzere tabii. Bir insana gönderildi. Mekke'den başlayacak. Nasıl Mekke halkı? Yarı vahşi, canavar. Hepsi alkolik. Fuhş, çoğunun babası belli değil böyle. Ahalısızlık, leş yiyende kan böyle. Hüksud'u gömenler böyle. Kadınların şulukları şalıp kaçırıp satanlar küre diye. Böyle. Devlet yok, düzen yok. Kim güçlüyse, bile kuvveti etrafı varsa ondan sözü geçiyor. Canavar bir insanlar böyle. Aslası kestik, kestik böyle. Peygamberimiz de içeride bir mücevher, nur içeride böyle. Ahlaka, hamile böyle. Helim, Selim, Halim, Selim. De. Tek başına onlar da hatimikallif onlar. Helim Aleyhisselatü'nün çıktığı ve eshablarla beraber baktı ki aslında ya Abdallah bir hasatleri debeleri, koyunları var. O tatil bunları. Devamımız duydu ki ya Abdallah biraz bize süt sağır mısın böyle? Süt sağır mısın böyle? Dedi ki tabi henüz daha Müslüman değil onda. Dedi, ya Muhammed dedi. Bunlar dedi süt veren hayvanlar bunlar dedi böyle. Ben bunları oturtayım burada. Bunlar sütten kesilen hayvanlar bunlar dedi böyle. Yani bir koyuna baktı. Peki sen eğer müsaade edersen şu koyunu ben sağayım mı? Ben dedim sana bu sütten kesilmiş bunlar. Yani bunların memesi kurumuş artık. Bunlar artık kesilecek hayvanlar bunlar dedi böyle. Bu süt yok bunda. Canım yok mu işte? Sen müsaade eder misin bana? Bir sağa bakayım, verirse alayım. şey sağa bakalım. Ya e, onstra bir kap içti böyle. E, böyle. bir misne mahinde böyle bir sıvazdı içiyor böyle. Bir şaftı sanki çeşme açtığımızda. Şar, şar şar şar şar kap doldu. Hasta abla imi is istemişti is ona verdi. İş bakayım sen bunu sabah bizim bak ya Allah Allah. Bu bir şey şeydi bu böyle. Üçlü bir şey hepsi hiç bakın. İşte tekrar sağ yanına kere verdi. En son o Kenişli Ali Osman'a dedi. Farzan bunu İslama davet edecek Kenişli o tane İslam davet etti eraml ile hem orada de kremşi getirirdi. Üç gün olduğu peygamberse yani öldürürken arkadan baktı. Peygamberse duramıyor çıkamıyor. Bu tabii bir yaşanan bir mali bir faz var bunlardır. Yaşanma bilmez böyle, böyle. Yani peygamber yanındayken, peygamberle konuştuklarında öderken, yanında birkaç sahabe-i kiram var, Allah'ın Resulü Ekrem'e yanındayken böyle, tabi aslında İlmah e bir feyiz aldı böyle. Bir tatlı ruhsat hala böyle böyle. Ruhsat zevklere daldı, öyle hallere daldı. Onu kendisen zannettin onları o. Yani kendisinden zanat onlar var. O da Peygamber Aslan'ın yanında ayrılınca, o da ayrılıyor, gidiyor feyze böyle. O zaman baktı, aldıramayacak. Dünyası karadır. Ya Yarışıyorlar. ben geliyorum üstüne bir haber de bunlara. Buna kalsın bunlar böyle böyle. Haber gönder, alsın malların burada böyle böyle. Hiç yanına o hatırlıyor. Yanına ayrılmadığı böyle şey. Bunun için dört Abdullah vardır, biri budur. Yani de bu bunun özelliği fuku fukuhadan gelişe belli. Yani sabere bile fetva kişi kelime. Öyle de gelmişe böylece. Burayı ki Resulullah Resulullah lanet etti buyuruyor beraber. Resulullah lanet etti. Akel riba ve mukilehu. Faizi alana verene lanet böyle. Alanı verene. De. Önemli yani şey ben Mecrub oluyorum diyor bazıları. İşte zorunluyum. Yok, yalan mı diyeceğim ben? Zorunlu yok yapmaları. Zorunlu yok böyle şey. Zorunluysa ne yaparsın? Birinden boş alırsın. Vermiyorlar, insan aşağı mendili camininde, yeni insan karım duymuştur ne efendim. Yine bu kadar bir bah mı diye bakarlar. Ne yaparlar? Ama evet müste, koltuk ağacım, pakıma ağacım, şunu yap, işi büyüteceğim. Onda kim zorunluğa Yedi zorunlu ölüm tehlikesi varsa mütedir. <gülüyor> ölüm tehlikesi varsa ya da en altına organa verecek açlık bir organa zarar verecek ya yani çocuksu aç yani kur etmek yok evinde son zamanı böyle. Bir insan böyle bir durumda kaldı zamanlar kişi domuz bile yiyebiliyor. Yani kişi aç kaldı artık böyle. Aç kaldı, aç günlerce Artık namaz uklama yata bitki hale geldi. Ancak domuzyu var orada bulunduğu yerde. Başka bir şey yok böylece. O zaman ne yapar? Ölmeyecek kadar domuşin yiyebilir. Nasıl yer böyle? Pişir tabii pişir ama ne pişirmez zaman böyle. Yani nefsi hoşlanmasın diye. Ömür ızdırak piyandı, şöler piyandı. Onu yapmaz bunlar böylece. Ne yapar? Şöyle bir anten pişirir tutun muzsuz atmaz, tutun muzsuz böyle, tahsus tutsuz bir şekilde yani nefsi hoşlanmadan onu yer vermeyecek adamı bu nedenle zorunluluk hala bu bu nedenle e adamın her şeyi var, hemen işi büyütecek, araba alacak, ev alacak şu bunu yapacak, her işte mecburum, mübarek insan zaten mecbur olan faizde para alır mı ya, Ne alsın kendi parası var yüz alı yüz elli öder. Bu, hangi akıllı bunu yapar? Saçmalı bu, değil mi? Saçmalı bu, durdururken. Peygamber rahat etti, buyuruyor. Akriba ve muhkülevi, faizi alıp yenede ve faizi verene de, alınverene de. <gülüyor> Hazır-ı Şerif, Müslim'de, rivayet ediyor. Ve şahideyi ve kâtibehü. Ve şahideyi katibine de yazar katibine de. Allah lanet olsun bir yönde. Yani şahiden günümüzde kefil anlamına geliyor. Kefil alır bir İşte geliyor bir şey, hıdı çekecek, kefil istiyorlar. İşte kardeşliğe, yeğeni, yakını, arkadaşı, akrabası, damadı neyse böyle yakına geliyor. Ne olur işte sen buna imza atıver. Sen bana kefil oluver de çok sıkıştımış işte şu var bu var para alacağım banka çekeceğim para bu şekilde. O Aynı gün ortak mütelelim böyle. Kefil ile Ve kim kefil olursa mutlaka bağta basıyor ortak mütelelim Yani ona bulaştığı için ona batıyor böylece. Genelde parayı çeken ne yapıyor? Ondan bir zarar gelmiyor. Bütün iş kefil de onu boyunca yükseldi mi borç yükseldi mi Bankonun yakası yapmış, keyfi yapmış. Kişi bağış veriyor bak. Bağış veriyor kişi bu şekilde. Çok insana böyle keyfi olduğu için batıya gidi muhtemelen böyle. O da bu şekilde. Ve kâtibehü kâtibehü kim bir faiz işlemini yazarsa elle olsun, bilgisayar olsun der muhtemelen. Yani bir insan faiz mühesele çalışıp çalışır da kim bu işlemi yapıyorsa Evlat da resmi yapıyorsa, yazıyorsa, o da aynı falan, alan veren gibi Allah'ın atıl adı, giriyor muhtemelen böyle. Giriyor muhtemelen. İşte muhtemelen cemaatimiz, Rabbim inşallah kurtarsın bütün Müslümanları bu faiz belasından muhteremler. Bu kapitalizmin bir şeye hitabı veriyor muhtemelen. Sömürüsü böyle. Sömürüsü. Bir zamanlar IMF vardı biliyorsun, gelen var da, yani Türkiye oradan kurtuldu, elhamdülillah, IMF vardı mesela. Amerika'nın kuruluşu bu. Ne yapıyor? Efendim kredi verecek, faiz verecek böylece. Geliyor, önce bir pazarlık. Kapılı kapı arkasında. Böyle. Kapı arkasında, karanlıkta pazarlık böyle şey. Siyas egemenliğe gidiyor, bağımlısızlığa gidiyor üç obele şikayetine gidiyor. ağır faize verildi bu hafta. Çok yalnız da kurtuk onlar muhteremler. Yeter Fatiha.